başına gelen musibetlerde bir insan hiç rahatsızlık duymuyor. Yani musibetlerde bile ona teveccühe bir menfez bulup ona yönelmek, onları bile öyle değerlendirmek, <gülüyor> tıpkı yudumladığı nimetler gibi görmek. Allah'tan afiyet istemek başka bir meseledir. Afiyet istemek başka bir mesele. Fakat Allah'ın verdiği o şeylerle, onları birer vahid kıyası yaparak, onsuzluğu görme, o türlü şeylerin Olmayışını görme, bu da ayrı bir meseledir yani. Bu işte bir itvinana girmiş nefsin halidir bir yönüyle. Nimetlere mazhar olduğu zaman da onların da Cenab-ı Hak tarafından birer nimet olduğunu görüp şükretmesi, belaya şükredilmez, ham edilir, nimete şükredilir. Nimetlere karşı şükreder. Ama istidraç olmasından da korkar onların. Bir iptila olmasından, bir imtihan olmasından da korkar. Hatta o korkuyla, Ya Rabbi vermesen bana diyebilir yani. Evliya menkübelerinde var. Demiş, senin tarlanı da ek, benim mı da ek diyor. Zannediyorum, ne ünüste midir, ve şahat aynı hayatta mıdır? Ekiyor. Sonra hasat mevsiminde gidiyor. Efendinin tarlasında bir başak çıkmamış kendi tarlası da hep başak salmış. Sonra utanıyor öyle demeye de gelip diyor ki benim tarlada bir şey çıkmadı sizinki hep başak saldı. Hemen Cenab-ı Hak atıveriyor ediyor başını yere koyuyor. Ya Rabbi ne yaptım ki sen tüm tayyibat fi hayat kümü dünya bana sana kulluğum karşılığında dünya nimetleriyle alıyorsun elimden diyor ağlıyor öyle bir ağlıyor öyle bir çırp dövünüyor ki bakıyor çok kendini aziyet ediyor Efendisi diyor ben yalan söyledim. Allah beni affetsin diyor. Esas bitmeyen senin tarlandı diyor. Şimdi her zaman öyle mi yapmalı acaba? Yani Allah nimet verince bu bir gönül meselesi yani. Dünyada yememe mevzu. Ahirette binasına ait bir dünyada altın haline gelip önlerine düşmesi karşısında efendi diyor ben kanaat ederim diyor. Dünyada aç durmaya kanaat ederim. Ahiretteki binamızın iki eksik olmasın. Tavan delik olur. Ne döküleceği belli değil orada. Ahirete ait milyonlarca ağacın olsa bir tek meyvesini bile bence burada fani bir surette itilaf etmen akıllıca bir iş değildir. Çünkü burada itilaf ettiğin şey orada baki şekilde karşına çıkmayacaktır sana. Burada kefafi nefs edecek şekilde sadece yetineceksin. Yani hekimlerin kalori ihtiyacı dedikleri ölçüde sadece. Benim şu kadar giysi ihtiyacım var. Bir kat elbisem varsa ikinci kata gerek yok benim yani buna. Hz. Ömerce ona da cevaz verilmiyor. Katiyen tevazün ve zühtün dışında hiçbir şeye cevaz vermiyor. Dolayısıyla ahiretin baki meyvelerini dünyada fani bir surette tabir aynen zamana ait yememek lazım. İsna etmemek lazım. Çünkü burada yediğiniz nimetler orada tekesür etmez. Evet, burada bitirdiğiniz şeylerin dalları orada boş kalır. Burada altınızdan ırmaklar akıyorsa, orada bir ırmağınızın boş yatağını bulursunuz. Burada bir bahçede, gönünüze göre bir bağda bahçede şayet, cennet asa yaşıyorsanız şayet, orada bahçelerinizden birisini kurutmuş olursunuz. Eğer öyle olmasaydı, enbiya dünyaya talip olurdu gittiği zaman bildiğiniz gibi işlerine düşen birer keçiden başka bir şey bırakmamıştı. Hazreti Ebu Bekir de bir kırık teslin içinde artan maaşını bırakmış, kendinden sonra halifeye emanet etmişti. Halit Sadibini Zeyd'in ifade ettiği gibi, Aşehami'den, Matefaki'den bir kılıç bir de kalkan bırakmıştı geriye. İki imparatorluğu adam. Eğer yol buysa, yöntem buysa bence Dünyada başka türlü yaşayanlar, zevk-i içinde yaşayanlar uhrevi, baki meyveleri dünyada fani bir surette bitiriyorlar demektir. Aksu olamaz bunun. Hazreti Ömer canım çıksın kendisi gece şey bulamıyoruz. Ekmek var ama fakat kendi döneminde Şibli'nin tahkikiyle Medine'de, Şam'da, sevad Irak'ta 40 bin at var buralarda her birinde. Yedik bunlar harbi iştirak etmiyorlar. Fakat o servet onun şahsına ait değil. Kendi döneminde buna rağmen kıtlık yaşanıyor. Ve kendi de o kıtlığı ile beraber yaşıyor. Tebaayla beraber yaşıyor. Aynen. Alem kaç zeytin yiyor? Böyle bir dönemde üç zeytin. Ben de ancak üç zeytin yiyebilirim. Çünkü ahad aslan bir insanım. Allah'ın Resulü öyle, Hazreti Ebu öyle. Hz. Ömer böyle. Hz. Osman da tuttuğu şey hepsini vermek üzere elinde tutuyorsa böyle demektir. Abdülhamah'ın bine tuttuğu şey böyle tutuyorsa yani çok önemli bir şey. Diyelim ki 500 deve yüküyle veriyorsa bir insan kendi için tutmuyor demektir onlar. Ama çok becerikli insan. Ticaretten çok iyi anlıyor yani. Ben hayret ediyorum. Tebuk seferine gidilirken 8. sene zannediyorum. 8 sene geçmiş aradan Tüm servetlerini Mekke'de bırakmışlar. Nasıl o kadar servete sahip oldu? Hayret veriyorum Hz. Osman yani. 500 debe yüküyle veriyor. Nasıl servete sahip oldu? Demek becerikli bir insan. Götürse götürse yanında işte ne kadar para götürmüş olabilir. Her şeyini orada, arazisini, bağını, bahçesini, dükkanını Mekke'de bıraktı. Şimdi böyle tutmanın da bir mahsuru yok. Öyle nebiler bile tutabilirler. Hz. Davud Aleyhisselam öyle tutabilir. Ama kendi yemesine gelince sayı hadislerde, Vahali müslim gibi sayı hadislerde, zırh yapmak suretiyle gıdasını temin ediyordu. Elinin emeğiyle. Elleri nasır bağlıyordu, çalışıyordu o koca peygamber. O aynı zamanda hükümdar. Elinin emeğiyle, alnının teriyle kazandığını bu kadar yordu yani. Peygamberler arasında servetine rağmen, bu muhteşem idaresine, bir debdebesine rağmen, Zahidane yaşayan örnek bir peygamberdir Hazreti Davud Aleyhisselam. Bir gün oruç tutuyor, bir gün iftar ediyordu. Gecenin sürüsünü yatıyordu, bir sürüsünü daha kalkıp ibadet tahtla geçiriyordu. Hayatı hep ağlamakla geçiyordu. Kur'an evvab diyor. Onun için. Şimdi peygamberane yaşayış bu. Dünyaya böyle bakmışlar onlar. Hz. Süleyman öyle değil miydi? Değildi diyemeyiz yani. Fakat onun bu serveti, ihtişamı bir yönüyle şahsın ihtişamı gibi algılanıyordu. Yani cinlerin emrine müsahar olması, şeytanların emrine müsahhar olması, serveti, Fırat ve Dicle Havzası tamamen hakimiyet altında olması, ta Sebe'ye kadar devletin uzaması, Anadolu işlerine kadar gelmesi. Bütün bunlar onun şahsının saltanatı şeklinde görülüyordu ama temelde Zahidane yaşıyordu